bu zatın El Muhtasar namıyla kaleme almış olduğu kitaptır. Halk arasında genel olarak El Kuduri diye binilir. E, gerçekte ismi El Muhtasar'dır veya El Kitap da denilebiliyor. Tabi bu kitap e, 1200 takribi olarak 1200 e, meseleye şamil. E, Kitabı Taharet diye başlıyor. Yani temizlikten başlıyor. Feraiz'de de bitiriyor. Feraiz, veraset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 vekalet, şirket emsali konulardan bahsediliyor. Hudut ise, hatlar ise daha fazla devlete tahallük eden, İslami otoriteye tahallük eden, e, işte zina hattı, hırsızlık hattı, sırkat hattı, yani çalmaya tahallük eden ve bu manada bir takım mesaili içine barındıran bir konu. Ki genel olarak e, fıkıh kitaplarımızda bu üç temel üzerine bina edilmiş olmaktadırlar. E, kitaptan kısaca bahsetmemiz gerekirse, e, tabi rivayete göre çok kesin olmamakla beraber, e, Abbasi halifelerinden Kasim-i Billah denilen kişi, ehl-i sünnet alimlerinin bir araya gelerek herkes kendi sebini meslepte otoriter olan kimse Hanefi olsun Şafii olsun Maliki olsun veya Hanbeli olsun bir kitap kalem almasını istemiş ve bu noktada Ahmet bin el de Muhammed bin Ahmet el Kuduri de bu kitabı kalem almış ve o dönemden bu zamana kadar da itibar edilen bir kitap haline gelmiştir.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 Genel itibariyle e, gündemde olan e, ve nasip olursa da Ramazan-ı Şerif ayına girdiğimizde de e, sıkça sorulan bir mesele olacaktır. İşte geceden sahura kalkmayı unuttuk, gündüz niyet etsek bu niyet yerine gelir mi? Veya işte e, sabah gece çok fazla yemek yemiştik, e, sabah oldu, e, o günde mübarek bir gün olduğunu öğrendik.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 Kişi hasta ziyaret etmesi vaciptir denmez bu nezrine mukabil. Belki nezlettiği şey maksut bir ibadet. Yine kezalik şöyle diyebiliriz. Filan işim olduğu zaman işte abdest almayı nezlediyorum, abdest almayı adıyorum. Evet abdest bir ibadettir ama maksut olan bir ibadet değil. Maksut olan namaz ibadetine elde etmenin ön şartıdır. Yani vesile bir ibadettir. Dolayısıyla bu adakta geçerli bir adak değildir. Buradan şu anlaşılıyor ki,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 Yine farzdır, vaciptir, zimmette dein olarak sabittir, ancak belli bir zamanı yoktur. Ne gibi? kaza-i Ramazan ve neziril mutlak ve kefarat. Ramazan-ı şerif ayının kazası gibi, mutlak adak gibi, bir de kefaret oruçları gibi. Bir insan Ramazan-ı şerif ayında bir şekilde oruçlamasa, bu kimse o orucu kaza etmekte mükelleftir.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 Musannif buraya kadar olan bölümde orucun niyetinin vaktiyle alakalı mesaiyle temas etti. şimdi başka bir meseleye geçiyor. Bu meselede ruhyet Hilal meselesi. Ee, ki bu da hemen hemen her Ramazan-ı Şerif ayında Ramazan-ı Şerif girmeden önce müşahede ettiğimiz e, sıkıntılardan bir tanesi. İşte e, geceden hocam telefon geldi. Suudi Arabistan'da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 nasip olursa şimdi o konuya giriş yapacak ve diyecek ki wayem bagilin naz enyelte misu el hilale filiymi tasiy wal aşteyne min şaban. ı şerifin 29. günü olduğunda insanların hilali gözetmesi gerekir. Hatta vaciptir. Cevherenin ifadesi doğrultusunda. Yani bu bir ibadettir, yapılmalıdır. Fe in raevhu, şayet insanlar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 Peki eğer hilal gözükmeyecek olursa Şabanı şerifi 30'a tamamlayıp ertesi gün oruca başlamak dedi. Peki vemen Raa hilaller Ramazana wahtehu bir kimse tek başına Ramazan hilalini görse bu da bireye tabi eden bir meseledir. Ancak genel olarak insanlar görmedi veya böyle bir ilanda bulunulmadı. Fe inlemi yakbel el imamu şahadetehu her ne kadar devlet başkanı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 İdare, otoriter onu kabul etmese bile. Ama bu ile alakalıdır. Genelleştirmemek gerekir. Peki ve sema ile. Şimdi buradan sonrası ise biraz daha devlet başkanı idarecilere tahallük eden bir mesele. Ee, yani kimin sözü kabul edilir, kimin sözü kabul edilmez onunla alakalı bir konu. Ve idâkânebis ile. şayet semada bir sıkıntı olsa bulutlanma gibi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 Eğer semada bulut ve emsali bir takım nedenlerden dolayı hilalin gözükmesine mani var ise kabile el imam Şahadetel vahidil adil devlet başkanı, otoriter, Müslümanların reisi adil olmak kaydıyla bir kimsenin dahi şahitliğini kabul eder. Kabul ettikten sonra bunu genellen genelleştirerek Yarın Ramazan-ı Şerifin biridir dediği zaman artık bu beynel milal, bütün Müslümanları bağlamış olur ve herkes yarın oruca başlayacaktır. Bayram için de aynı şey söz konusudur. Kabile el-İmamü vahdil ne konusunda bunun sözünü kabul eder firuyetü'l-hilal. <gülüyor> Hilali görme konusunda peki bunun erkek kadın olması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 görülmesine mani bir durumda yok ise ve buna rağmen biri kalkıp da sadece ben gördüm diyorsa lem tukbel eşhade hatta yarahu cem'un kesirun el elim bi kabrih cem'u kesir büyük bir topluluk o derece bir topluluk ki onların vereceği bilgi ilim ifade ediyor böyle bir topluluk rüyet oldu şeklinde haber vermedikçe devlet başkanı o bir kişinin sözünü kabul etmez diyor Ancak burada bir parantez açmak gerekir. Yine müteahhir olan kitaplarımıza baktığımızda İbn-i gibi El-Bahru Raik'te bu konuya temas ediyor. Bu o dönemde bütün insanlarda şu şuur vardı. 29 olduğu zaman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 Ve başta imam Azam Ebu Hanife Rahimullah olmak üzere bir cümle ehli-i min dervahine ee, ve bir cümle ölmüşlerimizden ruhları için Allah rızası için. Lillahi Teala'l-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme, Rahman, مالك Rrahim, Malik Yümd Din, İyak nəğbed ve İyak nəstegin, İhdin al Cıraat al طال